Gafletten Kurtuluş Hazırlayan ve sunan ilahiyatçı yazar Adnan Şensoy Gafletten Kurtuluş Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi allazi hadana lihaaza ve ma kunna lenehtedi lella enhedana Allah. Ve ma ve ittisami illa billah. Lekad jaa'a rusulu rabbina bil haqq. Sallu Muhammed. Sallu Tabibi kulubina Muhammed Sallu ala şefii zunubina Muhammed Güzeller güzeli güzel Mevlam'ın Güzeller güzeli güzel peygamberine indirdiği ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın Güzel muhatapları Esselamu aleyküm ورحمة الله وبركاته Saadetteyiz Sevgililer sevgilisi Aşk elçisi efendimizin Tüm yanlışlıkları Doğruya teptil ettiği Karanlığa Bir anda Şimşek gibi Aydınlık çaktığı Kendini arayan Benliğini kaybetmiş insanlığa Hayat getirdiği zamandayız Sevgililer, sevgili sevgilimiz... ...o rahmet saçan nur yüzüyle... ...o vahiyyle arınmış... ...o vahyin berraklığıyla arınmış... ...teskiye olmuş simasıyla... ...gelivermişti Mescid-i Nebeviye... ...girivermişti... ...alnını secdeye koymasıyla... ...cennet bahçesi olan... ...Mescid-i Nebeviye... ...sabah namazından sonra hep sorardı... İçinizden rüya göreniniz var mı diye Olan olursa rüyalarını dinler, tabir eder Cenazesi olan var mı der Varsa yardımcı olmaya çalışır Sıkıntısı olan var mı der Bir sosyal toplum kurardı Ve bir gün bu kez kendisi söyleyiverdi Ben bu gece bir rüya gördüm Ben bu gece bir rüya gördüm. Hem de öyle şeyler gördüm ki. Hem de öyle şeyler gördüm ki. Ümmetimden bir adam gördüm ki azap melekleri etrafını sarı vermişti. anda çaresiz kalını vermişti. Dünya hayatında güçlüydü, dünya hayatında kuvvetliydi ama ölüm sonrası ya azap melekleri ya karşısındaki Kıpırdayamıyordu, Kendini kurtaramıyordu. Çaresizdi kendini azap meleklerine teslim edecekti ki, o anda almış olduğu abdesti geldi, ümidini tam yitireceği anda geldi, o aldığı abdest geldi ve onu kurtardı. Neden sonra? Ümmetimden bir adam daha gördüm ki, kendisi için kabirde bir azap hazırlanmıştı. Kendisine hem de öyle bir azap hazırlanmıştı ki, yürek kaldırmıyordu, yürek kaldırmayacaktı. Artık tam azaba düştüğünü düşünürken Artık tam azabın içine daldığını düşünürken Bir anda namazı geliverdi O evinde O camide O mümin kardeşleriyle saf saf olup En dosta doğru yöneldiği namazı geldi Muslaltı olan dininin direğin olmaktan öte imanının zirvesi olan miracı olan namaz geldi. O gözyaşlarıyla seni seviyorum Allah'ım. Sana aşığım Allah'ım deyişinin lisanı hali olan namazı geldi ve kurtardı onu o çaresiz anda. O azaba tam düşeceği anda kurtaracaktı namaz. Dünyada onu kötü ahlaktan, kötü pis hallerden, kötü bütün hissiyatlardan arındırdığı gibi orada da azaptan arındıracaktı. Namaz geliyordu, onu kurtarıyordu. Kurtaracaktı namaz. Namaz bir borçtan öte, namaz bir sevdaydı, aşktı. Bu aşk ile kıldı, Dünyada arındı. Burada da kurtuldu diyordu. Sevgililer, sevgilisi, sevgilim. Yine ümmetimden bir adam gördüm ki, şeytanlar etrafını kuşatmıştı. Şeytanlar çepeçevre kuşatmıştı onu. Kaçacak yer yoktu, sığırılacak bir an yoktu. Oyun yapıp, dümen yapıp, Sığırılabilecek bir bahane yoktu. Kandırılabilecek bir şahıs yoktu. Çaresizdi. Ölümden sonra çare tükeniyordu. Eğer dünya hayatında, eğer tarlasına güzel bir şeyler ekmemişse. Ama hayır, hayır, hayır. Şeytanlar etrafını kuşatmıştı ama... Tam midin kesildiği anda yetişir ya bir kuvvet dünyada yaptığı zikirler geri verdi. Dünyada Allah'ı anışı geldi. Dünyada sırf Allah rızası için attığı adım geldi çünkü o adım da zikir. Eline tespih alıp binlerce kez Allah demek değildi zikir. Zikir o Allah lafzını yaşamaktı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi tevhidini dilde ...sürekli tekrarlamak değildi, o tevhidi yaşamaktı. Zikir buydu. Bu zikri yaptığından, bu zikri yaşadığından, şeytanlar onu kuşatmışsa da, kurtuluvermişti. Zikir gelecekti, zikir gelmişti, kurtarmıştı onu. Dünyada arındırdığı gibi. Ela bir zikrille ayet atma ayetinde, olduğu gibi... Ruhunu mutluluğa ulaştırdığı gibi kurtarıyordu onu. Zikir oydu. Zikir yaşamaktı. Aşk Efendimizin yaptığı gibi. Her anı zikirdi. Yani lisanı haldi. Allah diyordu o cümleyi yaşıyordu. Rahman diyordu onu yaşıyordu. Yaşadığı için Allah iki tane esmasını, o iki tane sıfatını peygamberinde tecelli ettiriyordu. Sövbe Suresi 128. Ayette... ...Rauf ve Rahim isimlerini... ...tecelligah olarak... ...Allah Resulüne buyurduğunu... ...bizlere sunuyordu. Zikir buydu. Yaşamaktı. Tevhidi yaşamak olduğu gibi. Sen şucusun, sen bucusun... ...demek değildi tevhid. Günde bir milyar kere Allah'ı ansa da... ...şucu bucu yaptığı zaman... ...tevhidin dışında bir hal... ...yaşadığını bilip... ...tevhidi Allah Resulünün yaşadığı gibi... ...gel... Ne olursan ol gel deyip, gözündeki kardeşinin, kardeşinin gözündeki çapağı silmek yerine göze ne yumruk vurmak değildi. O gözündeki çapağı silmekti tevhid, kelime-i tevhid buydu. İşte bu yaptığı tevhid geliyordu, bu tevhid kurtarıyordu şeytanların kendisini kusatmış olduğu o ümmetimi... metimden birini gördüm Ki Susuzluktan Dili dışarıya sarkmıştı Çorak çöllerde Dudaklar kurur ya Dudaklar susuzluktan çatlar ya Hatta dudakları bırakın Dil damak bile kurur çatlar boğazlar bile çatlar ya Çatlamıştı Dili dışarıya sarkmıştı Nefesini zor soluyordu Sanki ümitler tükenmişti sanki umutlar bitmişti sanki kapı kapanmıştı hayır hayır hayır hayır kul bittim demeden Allah yettim der kul bittim demeden Allah yettim der yeter ki o kul dünya sahnesinde dünya arenasında aşkı sergilemek uğruna bir nefes almış olsun bu kişi de tutmuştu, bu kişi de aşkı sergilemek adına adım atmıştı. Tuttuğu Ramazan orucu geliverdi ve ona su ikram etti. O susuzluktan dili dışarıya sarkmıştı, soluyordu ya. Tuttuğu Ramazan orucu geliyordu, onu ona su ikram ediyordu. Ramazan orucunu nasıl tutacağım? Ah şu var, ah bu var diye kendine bahaneler yapmayan. Sırf insanlara daha yakışadı gözükmek için perviz yaptığı halde Allah'ın kendisine hediye olarak sunduğu Ramazan orucunu tutmayanlara değil de Allah'ın sunduğu hediyeyi canım Rabbim. Demek beni seviyorsun, bana kıymet ve değer veriyorsun da beni kendi huzuruna almak ''Cennetteki nimetlerine gark etmek için bana bir kapı sunuyorsun ha?'' deyip tuttuğu orucu geldi bu su ikram etti diyordu. ''Dostum, bir tanem Resulullah aleyhissalatü vesselam.'' Kurtaracaktı o oruç onu. O oruç bir açlık değildi. O oruç kendini bilmek Kendini bulmak, hayatı, imanı sosyal hayata indirgemekti, fakir fukaranın açın halinden anlamaktı, dert çekenin derdini bir nebze paylaşabilmek ve gönüldeki iman deryasını ihtiyacı olanlara da aktarabilmekti. Sonra ümmetimden bir adam gördüm ki, Önü karanlıktı, Arkası karanlıktı, Sağı solu karanlıktı, Üstü altı karanlıktı, Karanlıklar içerisindeydi, Çıkış yoktu, Bir adım bile atamıyordu, Her yer karanlıktı, Neredeydi? Boşluktaydı sanki, Karanlıklar üzerine karanlık çökmüştü, Zifiri karanlık da nedir ki? Karanlık ötesi karanlıktaydı, Yaptığı hac, yaptığı umresi geldi ve onu bu karanlıklardan çıkardı. Onu bu karanlıklardan çıkarıyordu, çıkaracaktı. Hacçı sadece bir ziyaret, umreyi sadece bir ticaret algılamayıp dünya hayatındaki o şekillerden, o sembollerden hayatına ilahi mesajı alışından dolayı sergilemiş olduğu hayat tarzından dolayı Allah onu bu karanlıklar içerisinde bırakmıyordu. O yaptığı aşk ile yapmış olduğu hac ve umre geliyordu, onu kurtarıyordu, kurtaracaktı onu. Sembollerden hayata mesaj almak değil miydi? Allah'ışı geliyordu. Hacı Umre geliyordu. Karanlıklardan çıkarıyordu. Neden sonra? Ümmetimden bir adam gördüm ki, Ölüm meleği ruhunu almak için gelmişti. Ölüm meleği canını alacaktı. Ölüm meleği, Dünya imtihanındaki... Sınavın bitiş zilini çalacaktı ki Anne ve babasına yapmış olduğu iyilikler geliverdi Meleğin o anda ruhunu almasına engel oluyordu Melek o anda ruhunu alamıyordu Almayacaktı Dünya arasında daha fazla aşkı sergileyecek diye Allah ölüm vaktini ne bir ileri alır ne bir geri. Ama zaten bu Allah'ın ezelde bilip, lehvi mahfuza yatmış olduğu bir hadiseydi. Ölüm meleği, sadece bizim alacağımız mesaj için bu vazifeyle görevlendirilmişti. Anne babasına yaptığı iyilikler kurtaracaktı. Önce Allah'a itaat, sonra anne babaya itaati emreden ayetlere uyduğu için Allah'ım Elim ayağım tutmazken gözüm kendimi görmez iken gece gündüz sadece ağlarken uykularını böldüm yemeklerinden aldığım ihtiyaçlarını ihtiyaçlarıma tercih ettirdiğin anne babamı sırf senin için seviyorum ve sadece senin için onlara sadece sana olan merhamet sen olan sevgimin onlara yasayan şefkat ve merhametinden dolayı Onları affet, onları bağışla Onlar dünya hayatında, onlar beni o bebekken Sahına soluna dönemeyecek kadar aciz iken Kendi suyunu bile içemez haldeyken bana nasıl şefkat ve merhamet gösterdilerse, sen de onlara şefkat göster, diyerek iyilik yapışı geliyordu, onu, oğlunu kurtarıyordu. Ümmetimden bir adam gördüm ki, müminlerle konuştuğu halde, onlar kendisiyle konuşmuyorlardı. Akrabalarıyla olan, hallerindendi. Müminler onu konuşuyordu. O herkese konuşuyordu. Sesini duyurmaya çalışıyordu ama sesini duyuramıyordu. Sanki herkesin kulağına onun sesi duyulmasın diye bir perdeye takılmıştı. Çaresizdi, çaresiz kalıvermişti. Sesleniyordu, duyamıyordu. Akrabalarıyla olan İyi ilişkileri geliverdi. Akrabayı ziyaret etmesi, yakınlarını takip etmesi geliverdi ve onlara hitaben ben. Bu akrabalarına iyilik ederdi dedi. Bunun üzerine onlar da o zatı duydular ve konuşu verdiler. O yalnızlıkta ve boşlukta olan insanı da duydular. O da onlara karşı verdi. Ayrıydı, dahil oluverdi. Ümmetimden bir adam gördüm ki, Bütün peygamberler halka halka olmuşlardı. Ama o, hangi halkanın yanına gitse kovuluyordu. Üzülüyordu. Aşk elçilerinin halkasına giremiyordu. Çaresizlikten, Üzüntüden, ...dizinin bağı çözülmüştü. Ama o ne? O anda... ...gusut etmesi geliverdi. Usul abdesti alması geliverdi. Elinden tutarak onu aldı. O peygamberler halkasının içine verdi diyordu. Allah Resulü... ...devam ediyordu. Zamanından zamanımıza ve kıyamete kadar... ...tüm insanlara... ...mesaj olsun diye Allah'ın kendisine göstermiş olduğu rüyayı... Paylaşmaya Ümmetimden bir adam Gördüm ki Cehennemin hararetini Elleriyle yüzünden Uzaklaştırmaya çalışıyordu Cehennem ateşi Harareti Onu yakayacaktı Yakmak üzereydi o kadar yakındı ki O kadar yakındı ki Kurtuluş yoktu sanki Kurtuluş imkansızdı sanki ama o anda verdiği sadakalar geri verdi. Allah'ın sadece senin izzan için deyip kendi ihtiyaçlarından bölüp Allah'ın yaratmış olduğu bütün insanlara ve hatta bütün canlılara, hayvanlara ve hatta bitkilere bile olan sadakası geldi üzerine gölge, yüzüne perde olu verdi, cehennemi ondan uzaklaştırdı, gül bahçesine dahil edip verdi onu, kurtarı verdi. Ateşe perde oluyordu sadakası Bazen Maddi olarak cebinden çıkardığı parası olarak verdiği sadaka Bazen de sadece ve sadece Allah'a olan aşkından, imanından Karşı taraftan, yolun diğer tarafından gelmekte olan mümin kardeşine Sadece Allah için tebessüm etmesi tatlısas söylemesi olan sadakası geliverdi Sadaka sadece cebden çıkarılan üç beş kuruş para mıydı? Tebessüm etmek sadakaydı. Eşinizin hal hatırını sormak sadakaydı. Çocuklarınızın başına okşamak sadakaydı. Öpüp kucaklamak sadakaydı. Dertli olan bir kardeşinizin gönlünü okşamak sadakaydı. Hastalı olan kardeşimin hastalığı, derdi olanın devası için adım atabilmek, adım atmak için gayret sarf edebilmek Sadakaydı. İşte bu sadakası geliyordu, kurtarıyordu, o cehennemin hararetinden arındırıyordu, perde oluyordu. Ümmetimden bir adam gördüm ki, azap melekleri, zebaniler yanına gelmişti, zebaniler onu çepeçevre vermişti, ellerinden kurtuluşu yoktu, zebaniler onu alacaklardı, eza cefa edeceklerdi. Azap edeceklerdi, cehenneme götüreceklerdi. Azap melekleri zebaniler. Başa edebilmek, başa çıkabilmek ne mümkündü. Hayır, hayır, hayır, hayır. Femeyyâmel miskâle zerretin hayr-i yara. Femeyyâmel miskâle Her kim zerre miktarınca... Allah için bir hayır işlemişse veya işlemeyi niyet etmişse Allah karşını karşılığını verecektir. Kimle kötülük etmiş onu görecektir. Hayır, hayır. O anda zebaniler onu tam çepeçevre kuşatıp alıp cehenneme götüreceği anda iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırması geleverdi. Emri bil maruf nehi anil münkar yapması geliyordu, gelecekti. O zebanilerin içinden onu tutup çıkaracaktı. Sokakta gördüğü bir kardeşini incitmeden ama. Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında Hımar isimli bir sarhoş vardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanında sahabilerin bazıları ona beddua etmeye kalktılar da... Öyle. Öyle demeyin lütfen. Ona beddua etmeyin lütfen. Onun yerine Allah'ım ona merhamet et. Kusurlarını affet din. Ben onun Allah'a ve Resulüne sevdiğini biliyorum. Değişini uygulamak. kendi zamanında hata yapan birçok insana güzellikle bak sevgili kardeşim bu yaptığın belki sen bunu isteyerek yapmıyorsun belki nefsine yenildin belki belki öyle kötü ortamlarda kaldın, belki öyle kendini nefsini güçlendirdin ki baş edemiyorsun ama hadi gel, hadi gel arınalım hadi gel Rabbimizin tezkiye ayetlerine sarılalım ve arınalım Hadi gel imanın aşk deryasına dalalım Kelime-i ile arınalım O kelime-i şehadetin O kelime-i Aşk deryasında arınalım Diye davet ediş Eminebül Maruf Tenkit değil teşvik Kırmak değil Yapmak İncitmek değil Gönül okşamak Buhari'den aklı onur Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir askeri göreplik göndermişti birlik. Yemame Hükümdarı Sümame vardı. Sümame bin Üsail. Birçok kez sahabilere saldırmış, belirli aralıklarla eshab-ı kiramdan yolunu kestiği, yakaladığı bütün eshabı çeşitli eziyetlerle şehit etmiş bir insandı o. Efendimizin göndermiş olduğu askeri birlik bir gün bununla karşılaşıyordu. Bunun ordusuyla savaşıp bunu esir alıyorlardı. Allah Resulü mescidi alıyordu. Geldiğinde bu mescidin orada bir direkte bağlıydı. Birçok sahibi şehit etmiş. Her türlü günahı, her türlü pisliği yapmış bu insana Allah Resulü tebessümle yaklaşıyordu. Ve diyordu ki... Ey İsmâhmet, sana ne yapacağımızı düşünüyorsun. Ey Muhammed diyordu. Şunu gerçekle söyleyeyim. Senden hiçbir kötülük görmedik aslında. Biz sadece kötülük görürüz diye değil. Sadece bizim, bizim düzensiz, bizim zulüm üzere kurulu sistemimize çomak soktuğun için biz sana karşıydık. Senden hayırdan başka bir şey beklemiyorum bir sürü insan öldürmüş birçok yanlış işlemiş benim gibi kanlı bir caniyi öldüreceksin belki ve böylece insanları kurtaracaksın veya fakir fukaraya dağıtılmak üzere benden bir kurtuluş parası istenecek belki diyordu Efendimiz tebessüm buyuruyordu sen bize bu kadar kötülükler yaptın hala da inkarını devam ediyorsun pis insan demiyordu kesinlikle kesinlikle ertesi gün gelecekti aynı soruyu soracak bu sefer sümame o bir gün içerisinde öyle şeyler görecekti ki Allah Resulü'nden ve hesabından bir aşk atmosferi öyle bir aşk atmosferi ki ...hayatında duymadığı, görmediği, bilmediği... ...ama o anda bir anlık hissettiği. Bu sefer diyecekti ki... ...senden sadece hayır ümit ediyorum. Efendimiz tebessüm edecekti. Ertesi gün... ...yine gelecek, aynı şeyi soracaktı. Hayırdan başka bir şey beklemiyorum... ...diyecekti Sumame. Efendimiz buyuracaktı. Ey Sumame... ...ben... İnsanları, ilim, rahmet ve aşk medeneti İslam ile diriltmek üzere, insanlara bu daveti sunmak üzere göndermiş bir elçiyim. Seni davet etsem, Allah'ın sana verdiği şu akıl nimetini kullanarak, gönül rehberliğinde İslam'ı kabul eder misin? İstersen İslam'ı kabul et, istersen seni serbest bırakayım, nasıl istersin? Canından çok sevdiği ümmetini Eshabını Hunhaca öldürmesi karşısında Kendisine gösterilen bu kadar şefkat Karşısında şok olan Sümame Denemek isteyecekti Resulullah'ı La ikra din diyen Bakara suresi 256. ayet Dinde zorlama yoktur diyen bir dinin Peygamberini denemeye kalkacaktı Yanlışlıkla Acaba ben Müslüman olmasam beni bırakacak mı diye Hayır diyecekti ben Müslüman olmayacağım Efendimiz buyuracaktı. Ne ihtiyacı varsa verin, salın, geri dönsün memleketine. Sümam'a şok olacaktı. Bu kadar pislik yapmasına, bu kadar cinayetler ve bu kadar zulümler yapmasına rağmen üç gün misafir oluyordu. Üç gün esir ama nasıl bir esir hayatı. Bütün ihtiyaçları gideriliyor. Efendimiz ona adalet, onun döktüğü kanların karşılığını almıyordu. Düşüverdi yollara Sümame On adım Yüz adım Beş yüz adım Gitti Sümame Allah Resulü hiçbir karşılık almadı Ne maddi olarak ne manevi olarak Ne yapacaktı Sümame Allah Resulü sevgili dostlar Tebliğini dille yapmamıştı unutmayın O yaşayarak insanlara tebliğini anlatmıştı O yaşıyordu Özü ve sözü birdi Sözü özünden yansıyordu Herkes bunu merak ediyordu. Sümame ne yapacaktı? Çoğu kimsenin memleketine döneceğini sandığı Sümame bir anda aniden geri döndü. Koşarak geri geldi Medine'ye. Bir esraftan izin isteyerek evine girdi, gusül halde temizlendi ve Peygamberimizin huzuruna geldi. Ey Muhammed. Vallahi şu yer yüzünde bana senin yüzünden daha düşman bir yüz yoktu. Fakat şu üç gün yanında öyle şeyler gördüm ki. Öyle bir yaşam gördüm ki sizin yanınızda. Ah ne hallerdeymişim, ne yaşamlardaymışım. Sana inen vahiyle öyle arınmış ve öyle arındırmışsın ki çevrendekileri ve öyle bir tevhid inmiş ki aranıza. Ah. Böyle bir kardeşlik, böyle bir inanç sistemi, böyle bir insanlık projesi, böyle bir su medeniyeti hiç bir zaman görmemiştim. Maddeten ve maneden insanları arındıran. Vallahi ben dinler içinde senin dininin en çok düşmanıydım. Fakat, fakat şimdi ise tam tersi. Senin dininden ve senden daha sevgili bir şey yok bana. Bak, beni serbest bıraktın. Hiçbir maddi şey alıp almadım ve bana da geri ve bana da ekstradan, bana da, bana da serbest bıraktın. Ama bak ben geri geldim. Ve hiçbir şüphe, hiçbir şüpheye yer olmadan söylüyorum. İşhedü en la ilahe illallah ve Muhammeden abduhu ve Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü diyordu. Allah'ı seviyorum, sana tabi oluyorum ya Resulallah diyordu. İşte emin bir maruf yapışı. bunu yapışı verdi? Allah Resulü tebliğini dil ile değil, lisanı hal ile yapıyordu. Sümmame Müslüman olduktan sonra memleketine geri döndü. Umre için sonra Mekke'ye geldi. Mekke'de Mekke'nin ileri gelenleri onun İslam'a girdiğini gördükten sonra ona çok düşman oldular ancak Yemal hükümdarı olduğu için bir şey söylemediler. O bu hallerini gördükten sonra Mekke'den çıkar çıkmaz Medine'deki Mekke'deki bütün herkese boykot, ambargo uyguladı. Bütün buğday sevkiyatını durdurdu. Çünkü Yemame'den geliyordu. Bunun üzerine Mekkeliler çaresiz kalmışlardı. Ve çaresiz kalan Mekkeliler ne yaptılar sizce? Can düşmanı oldukları, hatırlar mısınız öldürecekleri gece kendi emanetlerini emanet olarak teslim ettikleri peygamberimize mektup yazdılar. Senin dinine giren ''Sümame bize böyle böyle ambargo koydu. Bize ne olur yardım et. Bak senin iman ettiğin, seni insanları davet ettiğin dininde akraba, hukuk, hakları var, insan hakları var.'' Efendimiz, ''Sümame'ye mektup yazıyordu. Böylece Yemame bölgesinden Mekke'ye zahire sevkiyatını tekrardan başlatıyordu.'' Efendimiz, ''Bir insanı İslam'a kazanmayı dünya ve içindeki her şeyden daha kıymetli tutuyordu.'' O tebliğini böyle yapıyordu. İşte bu tebliği, dünya hayatındaki tebliği bu şekilde algılayıp, sen niye namaz kılmıyorsun? Sen cehennemliksin... Haydi bakayım, yallah sen cehennem, sen eşim bitti. Hayır hayır hayır hayır hayır. Hayır, bu yok Allah Resulünde. Böyle bir uslup yok Allah Resulünün hayatında. Kardeşim ben de Allah Celle Celal Mu'nun kahar ismi tecell etti. Hayır hayır, nefis sizi Allah diyor. Allah kahhar ismini tecelli ettirecek olsaydı peygamberine tecelli ettirirdi. Hayır hayır. Kullarında cemal sıfatı, vedud sıfatı tecelli diye kullarını yarattı. Kahhar ismini tecelli ettirecek bir varlık yaratacak olsaydı, günah işleyenleri cehenneme koymazdı. Emri bil maruf, nehy-anil münkeri, bu şekilde yaşayan o ümmeti gelecekti, kurtaracaktı onu. Zibanilerin arasından... Kurtaracaktı onu Ve o zebanıdır arasından Kurtulacaktı Sonra ümitimden bir adam gördüm Tam sırattan geçer iken Cehenneme düşüvermişti Cehennem çukurlarından birine düşmüştü cehennem çukuruna düşen ebediyen belki kurtulamayacaktı çaresiz kalmıştı her şey bitivermişti dünyadaki mal makam rütbe eş dost akraba her şey bitiverdi her şey düşüverdi cehennem çukuruna sonsuz hayatta sonsuz hayatta yalnız kaldı şimdi artık kaybedenlerden olmuştu ama hayır ...meğerse dünya hayatındayken... ...seni seviyorum Allah'ım... ...seni seviyorum Allah'ım... ...sana aşığım Allah'ım deyip... ...anını secdeye koyarak... ...Allah'a olan aşkımdan ...günah işlese bile... ...günah işlerken bile Allah'a olan aşkını inkar etmeyerek... ...Allah'ım günah işledim ben... ...Allah'ım affet deyip... Allah olan sevgisinden, gözünden akan yaşlar yetişiverdi. Ateşin içine düşmüştü. Ateşin içinden tuttuğu gibi kurtarıverdi o gözyaşları onu. Ateşten kurtuluyordu. Ateşten kurtulacaktı. Allah için dökülen gözyaşı kurtaracaktı. Filistin'deki, Çeçenistan'daki, Keşmir'deki... Dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören kardeşleri onlara yardım edebilmek için elini uzatmaya karat ederken eli yetişmeyen o hali karşısında dayanamayıp Allah'ım o kardeşlerimin gücüm yetmiyor deyip gözünden yaşlar döküşü geldi. Dünyada zulme uğrayan herhangi bir insan ve hatta bırakınız bir canlı bile o çünkü sadece insanlara değildi sadece hayvanlara da değildi savaşa giderken savaşa ağaçlar kesilmeyecek otlar bitilmeyecek diyerek insanlığa şefkat ve merhamet medeniyetinin projesini sunmuştu ah keşke onun siyerini tam olarak algılasak hayatımıza bakın işte dünya kainat aşkla nasıl kokuyor o zaman bu döktüğü gözyaşı geliyordu. Bir tane insan zulme uğramış. Ona yardım etmek için attığı adımlar ve Allah sevgisinden akan gözden yar kurtarıverdi onu. Kurtulacaktı cehennem ateşinden. Kurtuluyordu. Neden sonra ümmetimden bir adam gördüm ki, Amel defteri sol tarafından verilmişti sahab şimaldi Amel defterini soldan gelen Kaybedenlerden oluyordu Vakka süresinden öğrendiğimiz üzere Ne yapacaktı? Dünyada nasıl bir hayat işlemişti ki Amel defteri sol tarafından verilmişti Eyvahdı Vahdı Keşkelerdi Nasıl yapmıştı ...nasıl yaşamıştı damel amel defteri solundan geliyordu. Allah'ım, Allah'ım diyordu. Ve Allah'a olan imanı, Allah'a olan sevgisi, Allah'a olan saygısı... ...günaha düşmemek için kalbinin pır pır atışı geldi. Ve amel defteri soluna gelmişti ya, hemen sağına geçiveriyordu... Sahiline geliyordu Kurtuluyordu Kurtulacaktı Ümmetimden bir adam gördüm ki Terazisinin iyilik kefesi hafif gelmişti Mizan Maşa gün ameller tartılırken Tartıldığında ameli onun Günahları çok ağır geliyordu İyilikler hafif geliyordu O anda, küçük yaşta ölen çocukları geldi. Küçük yaşta Allah onu imtihan ediyordu, çocuğunu almıştı. Çocuğu vefat etmişti. Çok ağırdı, acıydı. Ama isyan etmemişti. Ağlamıştı, kucaklamıştı, öpmüştü. Kara topraklara koyarken bile, اِنَّا اِلِلَّهِ inna اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah'ım senden geldik, sana aidiz, sana döneceğiz sözünü... Dilinden dök çıkarmıyordu. Bu sözü yaşadığından, bu ayeti yaşadığından, o çocuklar ona geliyordu, terazisini ağırlaştırıyordu ve çocuklarını alarak hep beraber cennete girecekti, giriyordu. İmetimden bir adam gördüm ki. Cehennemin tam kıyısında bekliyordu. Arkadan melekler geliyordu, azap melekleri. Cehennem edeceklerdi onu. Tam cehennem edeceklerken, onu da tam cehennemin artık içine kendini bırakacakken, Allah sevgisinden kalbinin titremesi geldi. Arkadaşları, dostları onu günaha çağırırken, hadi gel canım ne olacak dedikleri anda, hayır hayır... Şu kalbim tir, tir titriyor o Allah'ın aşkından, hayır hayır gelemem. Hayır ben o Allah'ı seviyorum, o beni sevdi, bana hayat verdi. Sizin bir insana hediye edeceğiniz şey, onu olan sevginizin işareti değil midir? İşte bir insana verilebilecek en büyük hediye hayattır. Bana o hayatı hediye eden sevgilim Allah'a karşı ben bunu yapamam, hayır hayır. Ben Allah'ı seviyorum deyip kalbinin titreyişi, kalbinin ürpermesi aşktan, sevgiden geliverdi. Onu kurtarıyordu, kurtaracaktı. Sen Allah'ı seversen o seni sevmez miydi? <Gülüyor> Bir adam Gördüm ki Korkudan yaş hurma dalının Sallanması gibi titriyor Şüphedeydi Korkudaydı Halim ne olacaktı Cehenneme mi düşecektim Acaba cennete gidebilir miyim Sıratı geçebilir miydim Diye o mahşer günü Tir tir titriyordu Ama hep aykırımış meğerse dünyada. Allah'ım sana olan imanımın, sana olan aşkımın yakamayacağı bir günah var mı Allah'ım? Günah işledim ama hep terk etmek için gayret sarf ettim. Senin gönderdiğin arınma dini, su medeniyeti İslam'ı hayatımın her alanına yaşayarak diriltmek uğruna adım attım. Bazen başarılı olamadım ama hep senin şefkatini umdum, senin şefkatinin tecellisinden hiç ümit kesmedim senin rahmetinden ancak inkarcılar ümit keser ayetini hiç unutmadım o Kabe'yi gördüğünde resimlerini simsiyah örtüsünün üzerindeki o ka'benin kafasının altın yazısındaki olan ayetlerindeki Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin ayetini gördüm ve ümit kesmedim değişi hüznü geldi. Seni seviyorum Allah'ım değişi ümit besleyişi geldi. Kurtardı onu. Titremesi geçiyordu. Ve o geliyordu hüznü zannını tutarıyordu elinden cennete götürüyordu. Ümmetimden bir adam gördüm ki Sırat Köprüsü'nde sürünerek, emekleyerek yol almaya çalışıyordu. Dünya hayran aranasında yanlışlar işlemiş. Sırattan yıldırım gibi geçemiyordu, koşarak geçemiyordu, yürüyerek geçemiyordu, sürünerek geçmeye çalışıyordu. Düştü düşecekti. Düşseydi çıkabilir miydi? Çok sıkıntılıydı, çok zordu. ...altında cehennem... ...karşısında cennet... ...eşi, dost, akrabalar... ...kimse yok... ...yapayalnız... ...o anda... ...Allahümme salli ila... ...seyyidina Muhammedin... ...keman salleyte ila, ila, ila İbrahim... ...ve ila İbrahim... ...innika hanidun meci ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...aleyhisselam deyişi... ...Allah'ın salat ve selamı sana olsun... ...ya Resulullah deyişi verdi elinden tuttu, ayağa kaldırdı ve yıldırım gibi sıratı geçiriverdi ona diyordu. Ümmetimden bir adam gördüm ki cennet kapılarına kadar gelmişti. Fakat kapılar açılmıyordu. Cennet kapısına gelmişti, cehennemi geçmişti, sıratı geçmişti, tüm sıkıntılar atlatmıştı ama bu neydi? Kapı açılmıyordu. Sonsuza kadar orada mı kalacaktı? Hayır. ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü O kelimeye geldi, elinden tuttu, kapıyı açtı ve ''Metehulü'l-Cenn'' ''Cennete girin'' dedi, ''Cennete koydu'' diyordu ve onu alıyordu, ''Cennete götürüyordu'' Sevgililer sevgilisi efendimiz bunu anlatırken Eshabına ve eshabının öncülüğünde tüm ümmetine ve bizlere Biliyorsunuz peygamberlerin rüyaları rüyayı sadıkadır, sadık rüyadır Hep bir mesajlar içerir Bu rüyadan sonra Dilerseniz kıyamet günü Allah'ın müminleri ilk söyleyeceği söz ile müminlerin Allah'a ilk söyleyecekleri sözü size haber vereyim diyordu eshab rüyanın tesiriyle kendine geldiklerinden sonra lütfen ya Resulallah, diyorlardı Allah müminlere soracaktı bildiği halde bana kavuşmayı arzu eder miydiniz Evet ya Rabbi. Bizi bizden iyi bilen Bizi bizden öte bilen Rabbim Seni çok seviyoruz Biliyorsun Sana kavuşmayı hep arz ediyorduk Allah sorar Niçin Niçin kavuşmayı arz ediyordunuz Ya Rab Affını ve bağışlamanı umardık Seni çok seviyorduk ya Seni çok seviyoruz ya sana olan şef, sevgi ve şefkatimizden, senin de bize sevginden mustat olur, aşk olur diye. öylese diyor Allah, size affımı ve bağışlamamı vacip kıldım. Ümitlerini kestiklerinde müjdeleri Allah Resulü'ydü insanlığın. Livail sancağı elinde olacak Allah Resulü. İnsanlar mesajı alabilsin diye Mesajı hayatlarından öteye götürebilsin diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından Hayatımıza mesajlar böyle sirayet etsin diye Aleyhisselatü Vesselam Mesajı vurgulattırıyordu bize Kendimize gelelim diye Ümidimizi yitirmeyelim Kurtuluşun anahtarlarını bilelim diye Hanzalalar kendilerine gelsinler Ümitsizlikte kaybolmasınlar diye Hanzala bin Errebi El-Hüseydi'yi de paylaşalım Tatlı tatlı O ağaç deryasından bu anlık. Alacağımızı bu kadar bırakalım. Efendimizin kâtiplerindendi. Ebu Rabi Hamza'la err Hamza bin er Rabi el-Seidi. Hamza Efendimizaleyhissalatu vesselam'ın yerinde onun sohbetin yanında. Cennet bahçesi olan mescid-i nebevi'nin içinde onun iksir gibi gönülleri, ruhları değiştiren sohbetiyle sanki bir yüksek bir peygamberlik gerilimine tutulmuşlardı. Bu hal ve keyfiyet ancak Resulullah'ın sohbetiyle meydana geliyordu. Belki sahabe olmanın sırrı buydu. Onu görmek ve onunla konuşmak, birlikte olmak. İşte Hamza'la Resulullah'ın huzurunda onun sohbetine hissettiği bu halini ve keyfiyetini başka bir kimsenin yanında bulamıyordu. Görüştüğü insanlar, sahabeler de olsa. Allah Resulü'nün sohbetinin iksiri başkaydı. Feyz, lezzet, kalplere ve zihinlere yaptığı tesir bambaşkaydı. Yine böyle bir sohbet olduktan sonra sanki cennete gitmişlerdi, sanki ahireti gidip gelmişlerdi. Sonra sohbetten sonra, Hanzala evine geliyordu. Evine gelmişti, çoluk çocuğuyla uğraşmak, işle, güçle uğraşmak derken... Bir anla bir baktı ki... Ya ben biraz önceki Hanzala mıyım? Biraz önceki Resulullah'ın yanındaki hanzalamıyım ben? O ahirete gidip gelmiş sanki... O aç deryasının dibine gelmiş, en derinliğine vakıf olup... Sanki o en derinliğine dalmış bir dalga çıkıp, ben Hanzala bu ben miyim? Hanzala Bakıyordu Resulullah'ın yanındaki hali burada yok Değişik gördü halini Eyvah dedi Hanımı baktı ona Hanzala ne oldu? Eyvah dedi Hanzala ne oldu? Eyvah Hanzala münafık oldu diyordu Eşi bir şey anlamamıştı Hanzala hemen kendini dışarı atı veriyordu. Hani Sonuna kadar içki içip sarhoş olmuş bir insan Nasıl ki kendini böyle ayakta tutamayacak kadar Sanki bir şey yıkılmış gibi insandır ya Hanzala Hanzala ayakta sorduruyordu Dizinin bağı çözülmüştü Bu ne halde bu ne halde bu ne durumdu Mescid-i Nebeviye halini En güzel doktora arz etmeye en güzel öğretici arz etmeye gidiyordu. Düşe halka diz bağı çözülmüş bir halde ve Hazreti Bekir gördü karşısında. Hazreti Bekir ile karşılaştı. Hazreti Bekir Hanızların bu halini görünce bir şey oldu mu dedi kardeşim acaba koştu tuttu omuzlarından. Ey Hanızlar, eski kardeşim, eğer değerli kardeşim, ey bir tanecik dostum, nasılsın, neyin var? O neydi? Hanzal ağlıyordu. Gözyaşları sakallarına gelmişti. Ebu Bekir. Hanzal'a münafık oldu. Hanzal'a sen ne diyorsun? Hanzal'a münafık oldu Ebu Bekir. Resulullah'ın huzurunda bulunuyoruz. O bize cenneti ve cehennemi hatırlatıyor. Sanki cenneti ve cehennemi gözlerimizle görüyoruz. Sanki orada yaşıyoruz. Bedenen, ruhen bambaşka bir şey oluyoruz. Tertemiz, aramış melek gibi. Fakat onun huzurundan çıkınca eşimizle, çocuklarımızla meşgul oluyoruz. işimizle gücümüzle. Çok şeyi unutuyoruz. Halimiz değişiyor ey bekir. Ben münafık oldu. Hanzala böyle deyince Sadık dost, Ebu Bekir radıyallahu an da, Vallahi, senin söylediğin aynı halle ben de karşılaşıyorum. Sonra kol kola gireceklerdi, Ebu Bekir radıyallahu anla beraber, Resulullah'ın huzuruna varıyorlardı. ''Rasulullah'ın huzuruna gelişimle kendimi onun önüne bırakışım bir oldu.'' diyordu Hanzala. ''Oturur oturmaz ya Resulallah.'' ''Hanzala münafık oldu.'' ''Hanzala münafık oldu.'' diyordu. Resulullah ''O ne biçim söz Hanzala?'' ''Ya Resulallah senin huzurundayken bize cennemi cenneti hatırlatıyorsun bize ilim rahmet ve aşk medeniyeti İslam'a daldırıyorsun tertemiz berrak oluyoruz melekleşiyoruz sanki sen oluyoruz arınıyoruz tertemiz oluyoruz fakat huzurundan çıkınca işimizle eşimizle ailemizle meşgul oluyor o halimizi kaybediyoruz çok şeyi unutuyoruz Efendimiz tebessüm edecekti gözyaşlarını silecekti Ebu Bekir radıyallahu anh ile hanzalının Canım kudreti elinde olan Allah yemin olsun ki Ey sevgili Hamzala Ey sevgili Ebubekir Huzurumda bulunduğunuz hal üzere O şekilde Devam etseydiniz Hayatınızın her alanında Melekler evlerinize döşekleriniz üzerinde Ve yollarda sizinle musafaha ederlerdi Fakat ey Hamzala Bir saat ibadetle bir saat dünya işleriyle uğraşmanız yeter diyecekti. Bu hadise aslında dostlar birçok şekilde tahlil edilebilir. Birçok konu şekilde açılabilir. Zikri yaşamak ve filiata geçirmek. Her an kurbiyeti sağlamak. Her an Allah'la beraberliği sağlamak. Hani fena filah diye bir ee, tabir vardır tasavvufta her an eserden müessere geçmek Allah Azze ve Celle'nin yarattıklarından ki imzasıyla onu görebilmek belki Enel Hak diyen Haccacın, Hallacı Mansur'un bu sözünü bu şekilde algılayamadıkları için bazıları yanlışa düştüler hani bir eser gördüğünüzde aha işte işte filanca ressam dersiniz i̇şte bütün, bütün eserler de ona ait olduğu için Evet sevgili dostlar... Hansala münafık değildi... ...o bir aşıktı... ...aşkını sebat ettirmekse... ...Fettebi'unni yuhbibkumullah ileydi... ...Allah'a tabir olmayı ile beraberdi... ...Allah Resulüne itibayla beraberdi... ...Allah Resulü... ...Fena ...Allah ile beraberliği her an... ...onunla, onun aşk deryasından... ...hiç kopmamayı bize nasıl öğretiyordu... ...hani bir papaz gelip de... ...değerli bir kardeşimize... ''Biliyor musunuz? Biliyor musunuz?'' diyecekti. Türkleri seviyoruz. Çünkü 456 yıl bizim yaşadığımız toprakların sahibiydiler. Hiçbir şey yapmayıp sadece okul çağına gelen çocuklarımızı kendi eğitimlerine tabi tutsaydılar... Birkaç nesil içinde Bir tane bile dinimizden kimse kalmazdı Ama böyle yapmadılar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayat tarzını tanıyordu Diyordu sonra Bizim dinimizde Hristiyanlıkta yapılan tek şey Kilisenin girişinde bulunan suyu içmek, Suyla Vücudumuzun işte yüzümüzü filan sürmek ve sonra sürekli dua etmek başka bir şey yok diyordu. Ama İslam çok farklı. İslam öyle ki beşikten mezara kadar insana Allah'la beraberliği sağlıyor. Günde beş vakit namaz, senede bir sene, bir defa oruç ve sonra günün her alanında yemek yerken nasıl yenilir, kalkarken nasıl kalkılır, girirken eve nasıl girilir, çıkarken nasıl çıkarılır, bir insanla nasıl konuşulur, musafağa nasıl edilir, nasıl kucaklaşılır, nasıl ders verilir, nasıl ders alınır. İslam her şeyi öyle bir anlatmıştı ki Allah Resulü her an insan beraberle izidir yaşamak işte buydu işte bu şekilde yaşarsalar elmer umar amen habbe olurlardı diyordu aslında bu hanzalanın ibreti bize buydu yüksek fırına girmeyen demir cevheri oradaki tezekki terbiye ve istiladan geçmediği için düşük ısırlarda Çelikleşemeyeceği gibi Allah Resulü'nün Potasında yoğrulmayan Onda pişmeyen bizlerde Sahabelik derecesine, kemaline ve feyzine ulaşamayız Sahabeliği tatmadan lezzetini duyamayız Keyfiyetini anlayamayız Onlar Bu şekilde yaşıyorlardı Nasıl yaşamasınlar ki Nasıl yaşamasınlar ki ...onlar... bir un büyük kumullah ...hakkıyla biliyorlardı. Hakkıyla hayatlarına geçirebiliyorlardı. Bir adım atarken... ...bir adım atarken diyorlardı... ...Rasulullah bu adımı nasıl attı? Allah'ın vahiyle hareket ettirdiği... ...Allah Resulü bu adımı nasıl attı diyorlardı... ...ona göre adımlarını kontrol ediyorlardı. Böyle yaptıkları için... ...sadece Müslümanlar değil gayrimüslimler değil hayvanlar değil bitkiler bile rahmet gördüler selam olsun Allah Resulü'nün aşk davetini duyup gelin sözüne icabet edip elinden tutup aşk deryasına dalabilenlere selam olsun ilim rahmet ve aşk medeniyetine kelime-i tevhidin ile girip arınarak rahmet davasında soluklanıp dirilebilenlere selam olsun seni seviyorum Allah'ım deyip bu kelime ekseninde hayat sürebilenlere selam olsun. Nefs Mekkesi'nden, Gönül Medine'sine, hicret edenlere. <gülüyor> Akşam akşamki bugünkü kafeletten kurtuluş radyo sohbet programımızı burada bitirirken biliyorsunuz akşam akşamki sohbetlerimizden sonra bir iki tane canlı bağlantı alıyor sizin de görüşlerinizi sizin de bu sofradaki payınızı paylaşmaya gayret ediyoruz. Bu akşam farklı bir atmosfer paylaşalım istedik sizlerle. Bizi bir kendimize getirecek, bizi bir silkeleyecek. Bazen böyle anlattığımız zaman kızanlar olabiliyor. Üzülüyoruz, böyle diyorsunuz mahzun oluyoruz diye belki. Ama biz sizi çok seviyoruz. Allah için çok seviyoruz. Bizim kalbimize size karşı sevgi veren Allah sizi daha çok seviyor. Öyleyse Allah bunları size bir kendimizi gelelim, bir silkelenelim diye vermişse... ...bizim de bu mesajlara doğru algılayıp kendimizi gelmek adına... ...bir adım atmamız gerekmez mi? Ne dersiniz? Evet sevgili dinleyici kardeşlerimiz... Efendiler efendisi... ...ne getirmişti kainata? Dünya tarihini araştırıp... ...baktınız mı? Aşk getirmişti. Kalbinde aşkı bilmeyen... ...imanı tatmayan... ...bunun nimetini bilemez. O yüzden Allah katında... ...bir mümin dünyadaki her şeyden... ...daha hayırlı... Allah'a daha sevgili. Çünkü kalbinde onun sevgisi var. Sevene sevdiği her şeyden kıymetli değil midir? Allah kullarını seviyor. O yüzden kendi halifesi kıldı. Hazreti insan kıldı. Bütün varlığı onun hizmetine verdi. Çünkü sevdi. Sevdiği için hayat hediye etti. Ne mutlu ona sevgisini seni seviyorum Allah'ım diye cevap verebilenlere. Evet dostlar, 0216-611-0123 ve 0216-611-0124 telefonlardan canlı bağlantıya katılabilirsiniz. Bizlere www.ozelfm.net adresinden ulaşabileceğiniz gibi, radyomuzun fax, mektup post adreslerinden de ulaşabileceğiniz gibi, www.atlansensu.com.trtc adresinden de Dünyanın her yerinden mesajlara ulaştırabilir. Güzel FM'de ve diğer radyolarda yapmış olduğumuz sohbetleri orada online dinleyip, dinleyip indirebilirsiniz. Yine bununla beraber şu ana kadar radyomuzda yapmış olduğumuz sohbetlerimizin CD'sini veya DVD'sini dünyanın her yerinden kesinlikle ve kesinlikle hiçbir ücret ödemeden Turanlar Dijital Fotoğrafçılık'tan, Fatih Kari Gümlük'ten alabilirsiniz sevgili dinleyiciler. ...dediğimiz gibi kadar bir hayır varsa... ...sizlerle paylaşabileceğimiz... ...sizlere sunabileceğimiz... ...onu sunmak adına ne varsa sevgili dinleyiciler... ...yine... ...biliyorsunuz umre hediyelerimiz de... ...devam ediyor... ...size verdiğimiz bu umre hediyesi... ...önemli bir umre hediyesi... ...bu verdiğimiz, bu yaptığımız sohbetlerin... ...o iklimini... ...o atmosferde yeniden hatırlamak, anımsamak... ...çok farklı bir şey sevgili dostlar... ...o yüzden sınırı kaldırdık... ...istediğiniz isteyen kişi belli bir sınır olmadan istediği kadar hani yani önceden ilk 10 kişi kaydedildik. Şimdi isteyen 100 kişi, 200 kişi, 500 kişi ne kadar kişi kaydedilmek, kaydolmak isterse çekilişe kaydedilir. Haftaya da çekilişini yapacağız. Haftaya 1950 euroluk bir umre hediyesi 5 yıldızlı bir umre hediyesi vereceğiz. önce sen orada anlatıyorsun Allah Resulü'nün züh hayatını vesaire. Sonra 5 yıldızlı otelden mi bahsediyor diyorsunuz? Hayır hayır. Sevgili dinleyiciler, Allah kuluna vermiş olduğu nimetinin eserini görmek ister. Sadece kalbinde putlaştırmasını istemez. Vahiy Allah Resulü'nün dilinden düzgün akıllamalıyız. Her an ümmetini düşünen, her an ümmetini yaşayan, her an ümmeti için yaşayan, ocaklar kurtulsun diye ocağını terk eden, yuvalar kurtulsun diye yuvasını feda eden Allah Resulü'nün mesajını bu akşam farklı bir atmosferle, farklı bir tarzla sizlerle paylaşmak istedik. Yine sevgili dostlar, bundan sonraki umre hediyemizin çekilişi için haftaya size Özel efemin SMS hattını vereceğiz. Telefonla kayıt yapabileceğiniz gibi SMS hattıyla da kayıt yapabileceksiniz. Her evet sevgili dostlar, biz ayrılan vaktinin sonuna geldik. Pazar günü Allah nasip ederse görüşmek üzere. Duamızdasınız. Duanızda olabilmek... ...hayatımda kazanabileceğim en büyük şereftir. hatalarını Allah'ın... Rah ...af rahmetine sınırım. Olur da istemeden... ...bir kardeşimizin gönlünün incinmesine... ...vesile olduysam, afını isterim. Bizim niyetimiz burada... ...tevhidi paylaşabilmek, paylaşabildiğimizce... ...müminler birbirinin kardeşi. Biz birbirimize... ...sımsıki tuğlalar gibi birbirimize bağlıyız. Biz birbirimize sevgimiz elzem, farz. Çünkü birbirimizi sevmeden iman etmiş olmayız. Birbirimizi sevmedikçe iman etmiş olmayız. İman etmedikçe cennete giremeyiz. Allah Resulü öyle diyor. Selam olsun birbirlerini sevenlere. Selam olsun Allah için sevdiminin kardeşinin... ...bir derdini yüreğinden alabilenlere. Selam olsun tarla olan şu dünya aranasında... Şu dünya tarlasını en güzel şekilde değerlendirebilenlere Selam olsun Seni seviyorum Allah'ım diyebilenlere Pazar gün görüşmek üzere efendim Bize 7 24 saat mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz Her zaman elimizden gelen her şeyi yardımcı olmaya çalışırız Maillerinizi elimden geldiği kadar okuyorum Dualarımız efendim Esselamu Aleyküm Rahmetullah ve berekatu. Pazar günleri 11'de ve çarşamba günleri 22.30'da yayınlanan Gafletten Kurtuluş programının sonunda bizleri arayarak programın konusunu söyleyen ilk 10 dinleyicimiz Ay sonunda yapılacak UMRE çekilişine katılacak. Ay sonundaki son programda toplam 80 kişi arasından yapılacak canlı çekilişte Berat Turizm'den bir kişiye bir haftalık her şey dahil 5 yıldızlı UMRE hediyesi verilecek. Bizi 0216-611-0123 ve 24 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz. 16 yıldır kutsal topraklarda haç ve umre organizasyonlarının güvenilir ismi Berat Turizme,